Babu alamatı Hubbü Allah Teala للعبد. kulunu sevmesinin emareleri, alametleri. Nelerdir? Ve alıp alıp alıp bizi Allah'ın sevgisine götürecek alıp alıp alıp alıp alıp yapmamız lazım alıp lazım bununla ahlaklanmamız lazım alıp alıp alıp alıp bu özellikleri, bu hususiyetleri, bu vasıflarını yapmamız lazım. Kazanmak için gayret göstermemiz lazım. Biliyorsunuz, al İmran suresinde allah Teala buyuruyor ki, Peygamberine, kul, de ki, en kuntum Allah'a. Allahı, şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyor iseniz, yani Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, fettebiûni, bana oyun diyor. Allah Allah'ın Resulü'ne oyun ki komullah Allah da sizi sevsin. Ve yaghfir lekum zunubakum. Günahlarınızı mağfiret etsin. Vallahu gafurur rahim. Allah Teala gafurdur, Rahimdir. Bu ayete selef alimleri ne diyorlar? İmtihan ayeti diyorlar.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 Niçin? için bu? Tövbe etmeleri için. Ya yani onların tövbe etmeleri için önce tövbe muvaffak kılan kim? Allah. Allah. Ne diyoruz? Radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anhum. Allah onlardan razı oldu. Veradu <gülüyor> anhu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Şimdi bu Maide suresini de okuyacağız. Allah Teala diyor ki: Ya eyellezine amenu. Ey iman edenler, men yartat deminkum an Zaten kim dininden irtidad eder, din dininden ayrılır. Dininden uzaklaşırsa فسوف يأتي الله بقوم. Allah Teala yerinize öyle bir kavim getirir ki başkalarını getirir. Devamını okuyun. Allah onları sever, onlar da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 ama bir türlü bulamadığı saadet, bir türlü bulamadığı mutluluk işte burada yatıyor arkadaşlar. Allah Resulüne ittibada, dine dört elle sarılmada yatıyor. Dâlike fadlullah yu'tihim men yasha ve Allahu hasîbun Allah Teala'nın fazlıdır, lütfudur. Yu'tihim men yasha. Allah Teala dilediğine verir. Dilediğine verir bunu. Allahu hasîbun alîm. Allah rahmeti çok geniştir. Ve alim. Her şeyi bilendir. allah Teala buyuruyor ki şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir sayet Diyor ki Men ardallaha bisagatin nâs kefâhullâhu ennâse Dedi ki allah Teala Ve <gülüyor> lâ Kınayıcının kınamasından korkmaz, umurtamazlar onlar.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 وَمَنْ أَسْخَتَ Allah'a بِرِضَ النَّاسِ Kim de? İnsanların rızasını kazanmak uğruna. İnsanlar hoşnut olsunlar diye Allah'ın gazap ettiği, sakt ettiği yolu tercih ederse diyor ki وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَنَّاسِ Allah onu insanlara bırakır. Artık onun işi insanlarladır. Allah ondan korumasını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 وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَةِ اللّٰهِ Kimde? İnsanlar hoşnut olsun diye. İnsanlar ağzlarını açmasın diye. İnsanlar laf etmesin diye. Allah'ın gazabı olan şeyi tercih ederse سَخِتَ Allahu عَلَيْهِ Önce onu Allah gazap eder. Onu yaptığından Allah hoşnut olmaz. وَاسْخَةَ عَلَيْهِ النَّاس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 İnsanlar tarafından sevilmeyen bir adam olmuş. Çok önemli. İlk hadis diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, قال qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna Teala ta ta'ala kala, men adali veliyyen fekad azentuhu bir harp. Bir harb. Allah ta'ala şöyle buyurdu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benim veli edindiğim kimsaya Allah Teala'nın velileri var biliyorsunuz. Kimdir o veliler? Ellezina <gülüyor> amanu ve kanu yettequn. E lâ in <'ın> evliya'llahi lâ havfun aleihim ve lehüm yahzanun. Allah'ın velileri vardır. Lâ havfun aleihim. Onlara korku yoktur. Ve lehüm yahzanun. Hüzün de yoktur.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 İman Allah'ın uluhiyetine iman etmek. Yalnız ibadete layık hak ilah olduğuna iman etmek. Rubûbiyetine iman etmek. Her şeyi yaratanın ne olduğuna, her şeyin maliki o olduğuna iman etmek. isim sıfatlarına Kur'an ve sünnette geldiği şekilde iman etmek. Bunlar iman. Ve kânu yettekun takvâ sahibi sakınırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakınlı şeylerden sakınırlar.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 Az sonra hadiste gelecek. Allah Teala seslenir. Ben falancayı sevdim. Ey Cibril sen de sev. Kimileri de var ki deminden okuduk. İman var, takva var ama söndü sönecek, yandı, yandı yanacak. <gülüyor> Haramlardan sakınmak yok. Namazlar Eza kamu ila salati kamu kusala. Tembelce namaza kalkıyor. Zikir yok.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 zünnem Allah bizimle beraber <gülüyor> diyor. Allah'a tevekkül böyle bir şey arkadaşlar. Vema <gülüyor> peki bu evliyallı evliyallığın veliliğin belirtileri neler arkadaşlar? Yani biz Allahü Teala'nın nasıl velisi olabiliriz? Onun sevgisine nasıl bahsettiyelimin sevgi? Nasıl naiv olabiliriz? Diyor ki Allahü Teala vema takar be iley bir şeyin hab ileyimme faratu alayi. Kulağı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 Allah bundan hoşnut. Allah bundan razı. Ona yazılır, "Abdim bana nafilelerle yaklaşır, hatta onu Kulum bana nafilelerle ne yapar? Yaklaşmaya devam eder. Yani nafileler de çok önemli arkadaşlar. Fazla kıldın ama nafileler de önemli. Allah'ın sevgisine ötürüyorsun. Eğer onu seversem diyor Allah Teala Onun işiten kula olurum. Ve Gözen, gören gözü olurum. Ve yedahu'lletî yabtişu bihâ tutan eli olurum. Ve rezuhu'lletî yemsî bihâ yürüyen ayağı olurum. Yani onu duymuş olduğu duyacağı şeylerde onu göreceği şeylerde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 ye düşünmeli, sorgulamalı. Ve in isalani Diyor ki Allah Teala, "Şayet benden bir şey isterse, okuluma ne yaparım? A'taytuhu, <gülüyor> veririm. Ve in ista'adeni la'u'izennuhu." Sığınırsa bana. Allah Teala sığınırsa, diyor ki Allah Teala, ben ne yaparım onu? sığdırırım, Onu korurum. Onu muhafaza ederim. Bu <gülüyor> ebûl İkinci hadis İbn Ömer'in hadisi. An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah. Diyor ki Allah Resulullah sallallahu "Eğer Allah Teala bir kuldan hoşlanırsa Teala kulunu sevdiği zaman Nâdâ Cebrail'e. Cebrail'i çağırır. Cebrail'e seslenir ve der ki: "İnne Allahu Teala yuhibbu fulanan fa Der ki: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 فَيُنَادِهِ fi فِي اَهْلِ السَّمَاءِ Sema halkına, gökyüzü halkına seslenir. Meleklere. Der ki, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّهُ allah Teala falancayı seviyor. Allah-u Teala şu zatı sevdi. Siz de onu sevin. Meleklere sesleniyor Allah-u Teala. فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي <الأرض> Sonra da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 Sonra yunadi fi's-sema' feyaqulu inna Allah yuhibbu fulanan sonra semada seslenir. Ve der ki Allah Teala falancayı sevdi siz de sevin. Ve sema halkı da melekler de bu insanı sever. Sonra kabul fi'l-ard sonra bu adama yeryüzünde kabul yazılır. Makbul bir insan olur. Ve iza abghada daa Cibril'e ve 'abdan allah Teala bir kula buz ettiği zaman tabi allah Teala kula, kula niye buğz eder arkadaşlar? allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırlara yaklaşıp onları çiğnediği zaman. Değil mi? Akide'de, itikatta, amelde, ahlakta اِذَا أَبْغَذَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولْ اِنِّي اُبْغِذُ فُلَانًا فَأَبْغِذُهُ Der ki e, ben falancaya buz ediyorum. Cebrail'e der ki, ben falancaya buz ediyorum, sen de buzet et. فَيُبْغِذُهُ <gülüyor> جِبْرِيلَ Sonra Cebrail de onu ne yapar? Cibril buğz eder. Sonra يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ allah Teala, Cebrail seslenir sema, allah Teala sema halkına Der ki, Allah-u Teala falancaya buz ediyor. Siz de buz edin. Onlar da buz ederler. -ard. Sonra bu adama yeryüzünde ne yazılır arkadaşlar? Buz. Artık insanlar bunu sevmez. Makbul bir adam değildir. Kerih görülmüştür.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 göndermiş olduğu bir orduya bir de komutan atadı başlarına bir komutan atayarak bir ordu yola çıkardı. Fakane yıkra uli ashabi fi salatihim aynı zamanda bu adam ashaba arkasındaki askere namaz kılıyordu İmamlık yapıyordu. Veya kıttim o bi kulhu allahu okuduğu surelerin ardından da ne yapıyordu? Allah ahad okuyordu. Başka bir ayetle öyle geliyor. Felemme raca'u zekeru zâlike sallallahu aleyhi ve sellem Ordu görevini bitirip geri dönünce bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nakledip açıkladılar. Dindiler ki ey Allah'ın Resulü yani bu adam namaz kıldırıyor. Hep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 Diyor ki aleyhissalatü vesselam Seluhu li eyyi şeyin yasna'u dhalik. Bana diyor sorun niye böyle bir şey yapıyor? Feseeluh. diyorlar, Bu imamlık yapan adamı, komutana soruyorlar. Diyorlar ki niye böyle yapıyorsun? Niye İhlas suresini okuyorsun? Diyor ki Fekale li enneha sıfaturrahman feene uhibbu en akra'a biha. Ben diyor bu sure İhlas Suresi Allah Teala'nın sıfatlarının zikredildiği, Allah Teala'nın vasfedildiği, Allah Teala'nın anlatıldığı bir sure. Ben diyor onu okumaktan okumayı çok seviyorum. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu zannediyor ki: ruhu, Ona haber verin, ona bildirin ki enna Allah Teala yuhibbuhu. Allah Teala da onu seviyor. Yani peygamberin şahadetiyle, peygamberin ihbarıyla, haberiyle bu adama allah Teala'nın sevdiği ne yapılıyor? Naklediliyor, bildiriliyor. Tabii bizim böyle bir ayni olarak, muşahhas olarak müjdeyle müjdelenmemiz imkansız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık yok, haber veremez.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 ve yeryüzünde kabul olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve evet. bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbüleke. Evet, soru olan soru soran arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet. Buyur kader. Şafil bir bayağı soruyor diyor arkadaş. Allah neden herkese hikmet vermiyor diye soruyor kodunu kuramıyor fakat anlamadığını söylüyor ne yapması lazım. Allah dileğine hidayet verir, dileğine dalalet verir. Ama kullarına da hidayet ve yol, de, dalalet yolunu ne yapmış, göstermiş. göstermiş. Şer'i ayetlerini indirmiş. Bunu yaparsanız bu hidayet yoludur. Ne yaparsanız bu? Dalalet yoludur. Şer yoludur demiş. Kul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 Kur'an-ı anlamak için hangi tefsirlere bakıyor? Bunun açıklanması lazım. Evet. Başka sorusu olan? Bahşe. Okunan bahşi. Okunan bahşi'nin şu anda konumuzla alakası yok. Evet. Şey, miyiz? O... Okunabilir. Evet. Okunabilir. O, o, o, o, o. Okunabilir. Evet. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك